Pisa ile işbirliği yaparak Sardinya'ya karşı sefere girişti. 20 yıl sonra 1034 yılında Afrika kıyısındaki Bonayı bir süre için ele geçirdiler. Pisallar ise 1062 yılında zafer kazanarak Palermo limanına girdiler ve kentin askeri tersanesini yok ettiler. 1087 yılında Genova ve Pisa kentlerinin donanmaları Papa III. Viktor'un yüreklendirmesiyle Mehdiyeye saldırdı. Bütün bu seferler dinsel coşkunun olduğu ölçüde Serventio ruhtan da kaynaklanıyordu.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 ve Rus İskandinav dünyası ile iletişimini sağlayan Flander'dı. Buradan da iyilik getiren bir salgın gibi tüm Avrupa kıtasına yayıldı.